E, merhaba Bernabia. Bu hafta Gülce ile beraber mutlu olmak için anlat projesinden e, e, projesinden bahsedeceğiz. E, aslında projeden konuşmadan önce biraz gezi parkından e, bahsetmek istiyoruz. Şu anda saat 21 ve e, programımız kayıt e, programı e, saat 4 yayınlanacak. Yanlış e, bir bilgi vermemek için e, bunu belirtmek istedik. E, evet, aslında e, dün ...bir müdahale oldu... Ee, ...ve orada bir sürü çocuk vardı... ...en çok da bunun altını çizmek istiyoruz... Ee, ...bir sürü çocuk bundan etkilendi... ...bir sürü anne oradaydı... Ee, ...orantısız şiddet kullanıldı yine... Ee, ...ve bugün de saat bir... ...ve hala orada polisler var... ...gezi parkına kimseyi sokmuyorlar ama... E, ...halka açık tabii orası... ...halk protesto yapabiliyor... Ee, ...aslında böyle şu an... ...oradaki durum... Ee, Şimdi de Emir Çakıroğlu'ndan proje hakkında bilgiler alacağız. E, merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, biz şimdi e, sizinle e, sizinle e, proje e, ne zaman kuruldu falan onları konuşacağız. E, bize biraz projeden bahsedebilir misiniz? Tabii ki projemin üst başlığı var aslında Elifler kendini ve kendini keşfediyor. E, bu 2006 yılından beri yapılan bir proje. Sanat ve Kültür Yönetimi ve, ve Sanat ve Yönetimi tarafından son sınıf öğrencilerinin projesi. E, dediğim gibi üst başlık bu. Her sene farklı bir konsept belirleniyor. Ve o konsept çevresinde liseli öğrencilerle bir araya geleni bataryalar yapılıyor. Bu sene belirlenen konsept ANLAT 2013'tü. E, ANLAT 2013 projesinde ee, i̇ki tane konsept, yani terim vardı liste öğrencilerine. Ee, keşkeleriniz nelerdir? inşallah şeyiniz nelerdir? Bir hayatınıza dönüp baktığınız zaman, yani sadece okulla sınırlı kalmayın. E, yapmak istediğiniz ve hani keşke şöyle olsaydı, daha güzel olurdu dediğiniz şeyler nelerdir bunları anlatın dedik. Ee, Öğrenciler yazdılar. Ee, daha sonra da bu yazdıklarını bir tane cümleye indirgediler, damıtarak yazdıklarından. Ve biz o tek cümlelerini topladık onlardan. Ee, ve bu cümleler üç tane şarkıya dönüştü. Birini Babazıla'nın, birini Yasemin Mourin'in, birini de e, rap şarkıcısı Fati'nin seslendirdiği. E, bu sene öyle bir çıktımız oldu. Bu e, sadece bir atölye. E, dediğim üst başlıkta bir de kent projesi var. E, onu da yaptık öğrencilerle. E, bunun sonucunda da e, onlar kendi kentlerini düşünerek ...bir kültür ve sanat projesi geliştirdiler. Ee, bu 281 lise öğrencisinin geliştirdiği projeler arasından... ...en iyi doğru bir değerlendirme kurulu tarafından belirlendi. Ve bu öğrenciler de bizim bölümlerimizi okumak üzere... ...yüzde yüz burs kazandılar. Evet, peki bu projeleri nerelerde yaptınız? Ee, yedi tane ilde yaptık. Bunların arasında... ...İstanbul'da, Bilgi Üniversitesi'nde yaptığımız bir tane var. Hı -hı. İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Adana'da, Samsun'da ve Diyarbakır'da. E, peki projenin hedef kitlesi nedir? E, bütün sınıflardan bir nice öğrencileri aslında. E, 12. sınıflar pek katılmıyor çünkü onların telaşları var. Yani sınavlar katılmak için aynı zamanda cumartesi günleri yaptık. Onlar genelde dershanelere gitmiş oldular. Ama 12. sınıflardan da katılanlar vardı. Ama yoğunluk 10. ve 11. sınıf öğrencileriydi. Ee, peki aslında bu projeyi yapmak için birileri vardı. Ee, yani liseleri yönetmek için orada birileri vardı. Bu projede Hı -hı. size yardımcı olan gönüllüleri nasıl seçtiniz? Ee, bu dediğim bahsettiğim sanat ve kültür yönetimi ve ve görsel sanatları yönetim bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projesi aslında. Yani bir ders olarak alıyorlar bu son sınıf öğrencileri bu projeyi ve bu e, bütün bahsettiğim atölyeleri geliştiriyorlar. Ne, nasıl olması gerektiği, ne olması gerektiği hakkında. Hani bu projeyi aslında son sınıf öğrencileri yaptı. E, ama sanat yönetmenimiz var Mehmet Aydanay, aynı zamanda Dersin hocası ve Doktor Artı bir Bilgi Üniversitesi'nden yine ve ben asistan olarak bulundum. Hı hı. E, peki proje hala devam ediyor mu? 2013 yılının projesi bu bahsettiğimde ve o şimdilik sonlandı. Hı hı. E, ama gelecek sene e, yine dördüncüsünü falan öğrencilerle birlikte yeni bir proje olarak geliştirilecek. E, şey demiştik aslında keşke ve inşallah atölyeleri yapıldı. Evet. E, peki burada hani öğrencilerden ne gibi cevaplar geldi? Aslında biz bunu biraz merak ettik de. Evet aslında şimdi şarkıya dönüşmüş halinde de dinlemek mümkün. Onun adresini de vereyim aslında. Winmaya.com sitesi gibi bir bu bahsettiğim üç şarkıya ulaşılabiliyor. Hı hı. Ama ben aklımda kalan cümlelerden birkaç tane söyleyeyim ama size. Ee, mesela bir tane öğrenci keşke Türkiye normal olsa demişti. Hı hı. Ee, bir tanesi kim susmuyor böceklere ezmese keşke. Bir de işte hayat hayal edince güzel. Hayallerimin ardından gideceğim ve hani hiçbir zorluk beni gibi cümleler aldık. Hı hı. Aslında biz de Rabia ve ben de e, bu keşke ve inşallah sorularına cevabımızı verdik. Biz de aslında onları söylemek isteriz Rabia ile. Çok seviniriz. <gülüyor> ben aslında inşallah e, daha iyi gelecekte daha iyi bir dünya olur. E, keşke bunların hiçbiri olmasaydı gezi parkındakilerin ağaçlar kesilmeseydi diyorum. E, Rabia sen ne diyorsun? Doğru. <gülüyor> e, ben de e, e, nasıl anladığımı söyleyeyim o zaman e, cümle bulamadım ama e, keşke, <gülüyor> e, keşke geçmişle ilgili e, söylenilen cümleler sanırım. E, Aynen öyle. İnşallah da gelecekle ilgili. E, hı hı. Biz bunları çıkardık <gülüyor> bu kelimelerden. Çok doğru teşekkür ediyorum <gülüyor> ben de kendi e, Atölye sonunda e, sanırım bir yarışma olmuştu. Evet, bak, evet, kent projesiyle ilgili. Evet, söylelerden yani bu... birisi bu projeyi geliştirmek için. Hı hı. Bir aslında yazdılar değil mi projeyi? Evet, bir proje yazdılar. Evet, ne hakkında peki? Ee, kentleriyle ilgili bir kültür sanat projesi geliştirdiler. Hı hı. Ee, yani bu projenin kıstasları, birincisi orijinal olmak zorunda, ikincisi kente dair olmak zorunda, üçüncüsü kültür ve sanatla ilgili olmak zorunda. Ee, bu sene birinci olan projeyi de paylaşabilirim sizinle. Hı -hı. Ankara'dan geldi birincimiz. Sevgi Ergin gri mizah Fest diye bir şey geliştirdi. Ve aslında çok güzel bir çıkış noktası var. Hı -hı. Ee, Ankara genelde gri ve hani sıkıcı bir şehir olarak anılır. Ama ben bir mizah festivali düzenleyerek evet burası sıkıcı, evet burası gri ve biz burada mizah yapıyoruz demek istiyorum dedi. Hı -hı. Ee, biz de bu fikri çok beğendik ve onu birincimiz seçtik. Evet, aslında evet. çok güzel cevaplar olmuş çok güzel projeler yazılmış. Evet herkes birbirinden güzeldi. Hı hı. E, peki şey ben de bir şey soracağım e, bu yarışmalara e, katılacak kişileri atölyelerden mi seçiyorsunuz yoksa dışarıdan de mi katılabiliyor? E, bahsettiğim gibi öğrenciler yani bizim sonsuz öğrencilerimiz projeye geliştirdikleri zaman aslında yaygın bir duyuru yapıyoruz e, İstanbul'daki ve hani hedef olan liselerdeki hangisine gideceksek e, o şehirlerdeki liselere duyurular yapıyoruz biz bu tarihte sizin şehrinize gelip bu atölyeler yapacağız hani katılımınız bizi sevindirir şeklinde ee, sonra bir toplantımız oluyor bütün bu sürece başlamadan önce yine bu şehirlerden lise rehber öğretmenlerine okul müdürlerini davet ediyoruz ee, ve onlar aracılığıyla e, duyuruyoruz aslında geniş çaplı hem okullara hem dershanelere ee, daha sonra da e, bize mail atıyorlar e, ve e, katılmak istediklerini bildiriyor öğrenciler Artık hani kim gelirse kabul ediyoruz. Yani herhangi saçını tut konusu değil aslında. Hı hı. E, peki aslında bu projede hedeflerinden bir amaç vardı. E, bu amaç neydi ve gerçekleşti mi? E, amaç şu. E, Liselenceri bir maraton içindeler. E, sürekli koştukları bir hedef var. Ee, ve bu hedef'e koşuyorken genellikle ders kitaplarının, test kitaplarının arasında sıkışmış oluyorlar. Ee, yani kendileri hakkında, kendileri hakkında, kültür hakkında düşünme pek fırsatları olmuyor. Ee, onları biraz hani bu e, yakalandıkları temponun içinden çekip hani bir kendine bak, kentine bak. Ne istiyorsun, gelecek nasıl olsun, e, kendini nerede görüyorsun ya da kentin hakkında ne düşünüyorsun gibi sorular sormaktı. ...ve bu konular üzerinde düşünmek için onlara bir zaman yaratmaksı. Ee, hedef bu. Yaptığımızı düşünüyorum ben. Hı -hı. Peki biz internet sitelerinizde birkaç tane video izledik. Ee, bu videoları nasıl yapıyorsunuz? Ee, neden yapıyorsunuz? Bunlardan da biraz bahsedebiliriz isterseniz. Ee, gittiğimiz kentler sadece bizim anılarımızda kalmasın. Hem biz daha iyi hatırlayalım, hem de başkalarıyla da paylaşabilelim diye. Ee, o kent videolarını yaptık. Sanırım her şehir için bir tane vardı. Sadece Ankara ve Adana birlikteydi. O da Adana'ya diye güzel bir isim bulduk ona. Bunları Evrim Gezdiren çektim. Bahsettiğim son sınıf öğrencilerinden bir tanesi. Hani kolektif bir çalışma olduğu için herkes neyle ilgileniyorsa o şekilde destek vardı. Evrim'de zaten kısa filmler çeken birim. Ee, o da hani projeye bu şekilde bir katkı sağlamış oldu. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz ve müzik arasından döndüğümüzde de geçtiğimiz yıllardan e, yıllarda neler yapıldı, e, hangi çalışmalar oldu, e, hangi atölyeler oldu gibi sorular soracağız aslında. Evet, parçamızı dinledik ve tekrar sizlerle beraberiz. Şimdi geçtiğimiz yıllardan konuşacağız birazcık. Geçtiğimiz yıllarda neler yapıldı, hangi çalışmalar yapıldı? Biz onları merak ediyorduk. Bunları da dinleyici, dinleyicilerimize aktarmak isteriz aslında. Tabii ki. Dediğim gibi işte her sene farklı bir başlık. Sene anlattı ve inşallah ve keşke onun üzerinden gitmişti. Geçtiğimiz sene bu atölyenin 12 sene sonrası için 12 soruydu. 12 sana sonrası için 12 soru için şey bir hayal tahtası hazırladık hı hı. ismiyle mi sanma 12 tane soru sorduk öğrencilere ve bunların alternatifli cevaplarını hazırladık kartlar şeklinde bu sorular hakkında işte ya yani mesela bir tanesi şeydi 12 sana sonra, sonra nerede yaşamak istersin Nerede? Ne yapmak istersin? İşte yaptığın en güzel, en büyük iş hangi hangi iş kadar başarılı olsun? İşte hı hı. Mesela öğrenciler Star Wars serisi kadar başarılı olmak istedim gibi cevaplar vermişlerdi. Ee, bu bir kolaj çalışmasıydı. Hem bizim verdiğimiz o 12 alternatifli kayıplardan kesip pişirebildiler. Hem de öğrenciler kendi cevaplarını verebildiler. Çok güzel, çok yaratıcı kolajlar çıktı buradan da. Hı hı. Aslında bu sene de, yani Diyarbakır'da mesela bu on iki sene sonra seçin on iki soru atölyesini yaptık orada da Mayısın on ile yirmi arasında Kıpta Şehir Merkezinde bu hayal tahtalarını sergiledik bu yıl. Hı, hı. Ee, Geçtiğimiz senelerdeki atölyeleri de bu sene devam ettiriyorsunuz sanırım bazı yerlerde. Bir tane böyle oldu hı hı. çünkü onun da hani teknik bir sebebi vardı. Şarkılar hazırlanmaya başlamıştı biz Diyarbakır'a gittiğimizde. Hani onlardan alacağımız cümleler şarkılara giremeyeceği için on, on, on onlara bu açı yaptık. Hı hı. E, peki bu proje e, bu projeyi yapıyorsunuz ve gençlerden geri bildirim geliyor mu bu, bu projeler hakkında nasıl buldukları? E, genelde çok seviniyorlar yani en başından kaygılarım vardı e, çünkü biz bu sene uzun bir kompozisyon yazdırdık ve onları onu bir şeyi bir cümleyle özetlemelerini istedik. Hı -hı. Şöyle düşündüm hani biz kompozisyon zaten yazıyoruz yıllardır çok sıkıldım kompozisyon dersinden. <gülüyor> Artık başka bir şey yazmak istemiyorum diye tepki verecekler diye düşündüm. Ama tam tersi oldu yani hiç kimse benim düşündüğüm tepki vermedi. Ee, i̇lk buraya geldim. İyi bunu yaptık. İyi ki bu zamanı verdiniz bana. Hani bu soruları ben daha önce hiç kendime sormamıştım. İyi sordum dediler. Ee, yani çok güzel şey oldu o yüzden. Hı -hı benim bütün kaygılarım yersiz çıktı ve o yüzden çok mutluyum sizi <gülüyor> mutlu etmiş evet ee, peki atölyelerden bahsettik peki atölye akışı, akışları nasıl oluyor aslında ne, ne kadar sürüyor nasıl ilerliyor Hı -hı. Ee, bu atölyeler için biz bütün bir cumartesi gününden iş öğrencilerine beraber geçiriyoruz ve bu atölyeleri yaptığımız yerler genellikle e, kentin kültür sanat hayatında yeri olan e, mekanlar oluyor İzmir'de Tarihi İzmir Hava Gazi Fabrikasında yaptık mesela, hı hı. Ee, Ankara'da Cemodan'da yaptık, ee, şeyde Diyarbakır'da da Smar Park'ta yaptık. Bunlar hep hani kültürel ama hayatıyla hayatına dair yerler. Hani bunun da aslında bir yeri var. Öğrencileri hani sınıf hani ortamından çekip başka bir yerde bu anlamlı atölye yapmak. Ee, saat onda başladık genelde. Ee, önce anlamla atölyesini yaptık öğle yemeğine kadar? Ee, Öyle yemeği yarattıktan sonra da bu kent için kültür sanat projesi geliştirme yarışmasını yapacağımız atölyeyi yaptık. Anlat genelde daha eğlenceli, daha hızlı olan bir şey. Ama proje hem de sonunda hani burs kazanıp kazanmamakla ilgili bir yarışma olduğu için öğrencilerin biraz daha kendi başlarına, biraz daha çekil ve düşünerek yapmaları gereken bir şey olduğu için o daha sakindir. Ee, saat dörde kadar da bu şekilde sürdü. Peki bu projeleri yaparken velilerin tepkileri neler oldu? Biz özellikle veliler ve öğretmenler hiçbiri bizim atölye mekanımızda olmasın istedik. Çünkü öğrencilerin kendileri kendileri hakkını düşünerek alan yaratmak için kendi başlarına olmaları gerektiğini düşündük. O yüzden hani atölye mekanında öğretmen ya da veli yoktu. Ama veliler de öğrencilerin yani kendi çocuklarının atölyelere dahil olmasını önemli buldular. Ben hani öğrenci adına velilerden de pek çok başvuru aldım. Onlar da desteklediler bu atölyeyi ve hani oldukça yoğun bir katılım geldi velilerden de kendi çocukları adına. Aslında şey, velilerin orada olmaması bence çok güzel bir şey çünkü biz hala velilerimiz yanımızda olduğunda böyle bir çekingenlik daha fazla geliyor. Böyle daha bir rahat olamıyoruz evet. gibi geliyor bize de. Ee, Kesinlikle. Evet. Ee, kentlerle ilgili e, gençlerden gelen diğer projeler var mı peki başka projeler ee, toplam 281 öğrenci proje yazdı onlar önce bizim e, hocalarımız tarafından bölüm hocaları tarafından bir ön önemeden geçirildi daha sonra da 9 kişilik bir jüri toplanarak e, en son ön geçen 68 projeyi dörde indirdiler e, Bambi finalistlerden bahsedeyim size ee, sevgiyi zaten soradım. Ee, bir tane ödül alan projede yoldan geçerken sanat projesiydi. Ee, o da şöyle bir şey düşünmüştü. Kentin işlek yerlerine bir cam küre koymak. Ee, bu cam küre içine girip atölyeler yapabileceğimiz, film izleyebileceğimiz, konuşabileceğimiz ya da işte bir forum düzenleyebileceğimiz küreler. Ee, yani tamamen e, or şehrin orta yerinde bir kültür sanat alanı. Ee, böyle bir proje vardı daha sonra bir Bursa'dan çıkan başka bir proje kamyon modası e, modayla ilgili, ilgili olacak bir kamyon olması İçinde işte, öğren, işte lise öğrencilerin ya da üniversite öğrencilerinin e, kendi modalarını geliştirecek küçük atölyeler oluşturması İşte burada hem e, kendilerine staj yapacak bir yer gibi düşündüler e, hem de işte Bursa'nın moda hayatına e, katkıda bulunacak bir şey bir tane ilginç bir proje İzmir'den çıksa. Konak Karfest. Ee, onun e, sorunu da şeydi, yani sorunsalı. İzmir hiç kar yağmıyor. Bu nedenle hiç kar tatili verilmiyor. Ee, bir gün yapay kar yağdırarak İzmir'e, İzmir'de Hı -hı. kar tatilini yaşamak. Ee, öğrencilerden gelen e, bu projeleri nasıl peki değerlendirdiniz? Sunum oldu mu, gösteri oldu mu? Yok sunumu almadık. Bahsettiğim gibi atölyede zaten birebir bizimle beraberken yazdılar. Takıldıkları yerde bize sordular. Bizden destek aldılar. Ve hani 10 sırada atölye sırasında geliştirdiler projelerini. Daha sonra biz bu yazdıkları projeleri aldık ve okuduk. Hı hı. O e, şekilde bir eyleme oldu. Peki ben son olarak şunu merak ediyorum aslında. Hani e, hı hı. liseler kendini ve kentini keşfediyor projesiydi ismi. Evet. Ee, neden böyle bir isimdi? Neden başka bir proje değildi de bu isimdi? Ee, neden? Ee, aslında 2006 yılından beri yapıyoruz dedik ve çıkış noktası kentti. Ee, zaten hani her sene değişen konsept dedim. O birinci atölye için yeterli. Halbuki kent projesini her sene e, sabit olarak yapıyoruz. Ee, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla beraber İstanbul'un Hani ilseliler kentlerine bakıyor, ilseliler kentlerini değerlendiriyor gibi başlıklarla da geldi hani bugüne kadar. Ee, ama e, kendini kısmını da dahil oldu sonradan için içine. Çünkü hani kentlerini düşünüyorlar ama hani biliyoruz ki hani kendilerini düşünecek zamanları da yok, yok pek. O yüzden birinci atölye da dahil oldu için içine. Hani bahsettiğim gibi anlat dedik. Burada kendilerine bakıyorlar ve yani, kendilerini düşünüyorlar. İkinci kısmında kentlerini düşünüyorlar. Ee, o yüzden hani kendini ve kentini keşfediyor. İkisi birden. Hı hı. E, peki e, siz neler hissettiniz bu süreçte? E, çok güzel dediğiniz bir anınız oldu mu? E, anlatmak ister misiniz bize? Valla bütün süreç çok eczanlıydı. Çünkü dediğim gibi yedi tane il dolaştık. E, ve hani kargılarım da oldu dedim. Biz kendi kendimize burada bir şey düşünüyoruz ama buna nasıl tepki vereceklerinin, ne çıkacağını, kimlerle konuşacağımızı, beğenilecek mi, beğenemeyecek mi ya da işte olacak mı bunu bilmiyoruz. O kentlere gidip e, oradaki liselerle konuşmak büyük bir heyecan. E, yani hep mutlu anılarla döndüm ben gittiğim yerlerden. İyi ki yapmışım bunu diyorum. Hı hı. Ama spesifik bir anı şu anda aklıma gelmiyor. Biraz daha düşünsem bulunur ama. <gülüyor> Aslında biz de İyi ki sizi konuğumuz olarak e, davet ettik. Çok güzel bir proje ben yani bizce de. Teşekkür ederim. E, biz de yakından <gülüyor> takip etmiş olduk sizin söylediklerinizde biraz araştırmalarla. E, e, e, şimdi bize verilen sürenin sonuna geldik. E, size çok teşekkür ediyoruz evet, tekrardan. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> İyi yayınlar. Hoşçakalın.